Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ederiz Müzik Merhaba Ali'yle hoş geldin. Hoş bulduk ve konumuz Ali Akay'a da bir hoş geldin diyelim. Merhaba. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Hafta başından beri duyuruyoruz Altı programda. Ranciere'in estetin Huzursuzluğu adlı kitabından bir çeşitli konferanslarda sunmuş olduğu tebliğlerin toplamı aslında bu. Buradan yola çıkarak estetik konuşacağız bu konuda. Bu kitapla bağlı değiliz tabii. Ali Akay bize kendi düşüncelerini daha başka Fransız... filozofların da estetik konusunda son dönemde ileri sürmüş oldukları tezleri aktarabilecekler aktaracaklar. Evet Şimdi öncelikle ben... bir künyesini de hemen vereyim isterseniz e, Malezdan L estetik diye asıl orijinal dilde 2004'te yayınlanmış bir kitabın e, iletişim yayınları tarafından yapılmış 2012 birinci baskısı Aziz Ufuk Kılıç Türkçe'ye çevirmiş estetiğin huzursuzluğu ...sanat rejimi ve politika... ...alt başlığını taşıyor Jacques Rancière'in... ...kitabı. Evet, e, Rancière özgün bir estetik... ...tanımı yap, yapıyor kitabın... ...26. sayfasında, ben not almışım... ...sanatsal radikallikle siyasal radikallik... ...arasındaki bir ilişki olarak tanımlamış... ...estetiği ve modernizmin kurmuş olduğu... ...bu ittifakın günümüzde koptuğunu... E, ...Ütopya sonrası bir sanattan... ...bahsettiğimizi söylüyor ...ve... E, Estetik böyle bir ilişki, böyle bir ittifak aslında da suçlanıyor genellikle. Ütopyaların totaliterliğe varmasından dolayı sanatı ya da estetiğe sorumsuzluk duyuyor. Bu konuda sizin görüşünüzü alalım ve bu tanımı nasıl buluyorsunuz? Bu tanımı Şimdi aslında 2004 yılında çıkan bu kitabın orijinalinden önce 2003 yılı bir var. Bendik inedi. Ve orada e, Robert Nesbitt, Hans Ulrich Obrist ve e, galiba e, Gabriel Rosko'ydu. Üç tane, biri küratör, biri, ikisi bir sanat yazarı, biri sanatçı. Ortak bir e, şey yaptılar, bölüm yaptılar. E, şeyde, Venedik Benel'in Arsenal'inin en ucunda. E, ki o <gülüyor> Utopia Station adlı bir e, bölümdü. E, bu bölümde e, aslında birçok sanatçının... Ee, Avrupalı ve e, Amerikalı birçok sanatçının Ütopya üzerine olan laflarını e, söylüyorlardı ve e, çok daha evvel 68'li e, sırasında 68 sırasındaki e, internasyonel sitüasyonistlerin e, bir basmasının basmasını e, hatırlatıp Yine bir nostaljik bir başkaldırı Ütopya meselesini, bir cemaat meselesini, komün meselesini gündeme getirmişlerdi ki canlı ediyorum. Ranciere'in bu kitabı onun arkasından geliyor 2004 yılında geliyor ve bu Ütopya sonrası diye adlandırdığı meselede bu şeyle alakalı. Ama e, İstanbullu sanat gezicenleri hatırlayacaklardır. Ben burada Akbank Sanat e, e, Sergi Salonu'nda M&M diye bir grubun... Ee, bir aşk e, e, neydi serginin adını unuttum şimdi birdenbire neyse aşkla ilgili bir e, şeyi vardı ismi vardı ve bu serginin e, bir kısmı Ütopya e, Station'daki Venedik Benelik, şu M&M de onun içindeydi. Aslanançılardan bir tanesiydi ve satış tasarımlarını yapmıştı bütün bunların. E, bunu e, sergiledik. Hatta sizin radyonuzdaki Emre Zeytinoğlu onlardan bir tanesini alıp kendi şeyine koymuştu. Evet. Üniversitede odasına koymuştu. Ütopya meselesi üzerine. Fakat Ranciere'in hemen en baştan ben e, şunu söylemek istiyorum. Kitabı okuduğunuz zaman Ranciere'in aslında kendi iddia ettiği estetik kavramının... Sanatın arı halini, otonomluğunu, özelliğini kısıtladığı iddiasını bir takım 19. yüzyıl Alman romantikleri üzerinden söylerken kitabı okuyan sanatla alakalı insanlar Ranciere'in Badiou ve Lyotard üzerinden yapmış olduğu bu okumanın sonucunda aslında... sanatı yine felsefeyi açayım derken, sanatı sanatın dışına çıkartayım derken, sonuçta dil, hakimiyeti bir felsefe dili olduğu için sanatı yine sanki yeni baştan hapsediyor. Çünkü kitap bir felsefe. Estetik kitabı. Yani 18. yüzyıldan beri ortaya çıkan bir felsefe dolayı estetik çünkü. Ama vermiş olduğu sanat örneklerine baktığımız zaman bunların Genelde Paris'teki hani Müzeder Modern, Modern Sanatlar Müzesi veya bu burada yapılan sergillerin ötesine geçmediğini görüyoruz. Yani Rancière bir e, sanat e, dünyasına aşina bir insan değil. Sanatı uzaktan takip eden bir insan ve teorize ediyor. Şimdi burada problemler var. E, problemler şöyle. Sanat açısından baktığımız zaman iki tane örneği var. Bir tanesi e, işte heykelden bahsediyor. E, heykelin e, işte... E, Seyirciyle alakasındaki otonomluğundan o heykelin aynı zamanda değil mi? Eski Grek heykeli olarak bir yandan e, bir dini e, bir e, şey olduğunu, figür olduğunu ama aynı zamanda daha sonradan onun biz sanat eseri olarak algıladığımızı iddia ediyor. Fakat bu iddia aslında e, sadece batı toplumları için değil, hatırlarsanız şeyi e, Tristropic, e, Levi Strauss'un e, Hüzünlü Dönenceler adlı <gülüyor> kitabında... Oradaki Brezilya'daki kabilelerin yerli kabilelerin e, kullanmış oldukları e, bir takım e, heykelcikleri hem çocukların oyuncağı hem ebeveynlerin e, figürü hem de tanrılar olduğunu söylüyordu ki aynı vaziyetteyiz. Yani hani e, Yunan sanatının e, e, eski Grek zamanındaki halindeki ostatünün o heykelin haliyle e, yerli Brezilyalı yerlilerin e, küçük... ...ki 19. yüzyıldan 20. yüzyıla gelmiş vaziyetteyiz... ...Lewis Rostart oraya 1940'larda, 30'larda gidiyor. E, bu bakımdan e, Ranciere'in vermiş olduğu örnek... ...Batı senatını ve estetik diye adlandırabileceğimiz olan bir alanın... E, ...spesifik objesi değil... ...özgür bir objesi değil. Ayrı zamanda onu seyircinin bakışıyla, onun özgürlüğüyle vs. kıyaslamaya başladığı zaman ve bunu iki estetik rejimi üzerine koyduğu sırada... ...yani ne diyordu? Bir yandan ona temsili bir estetik rejimi diyor değil mi heykel için. <gülüyor> Diğer yandan Nikola Buryon'un adını almıyor galiba nikola Buryon'un <gülüyor> ama ilişkisel estik lafından bahsediyor ve onun örneklerini veriyor. Pierre Hünck'ten örnek veriyordu. O, işte, o büyük bir pano e, alıp da oradaki o yaşayan insanların fotoğraflarını o panonun üzerine komasının işaretini e, cemaati oraya çekiyor gibi e, anlatıyor. E, bu ikisi arasındaki rejim farkında birine estetik rejimi birine de temsili rejim diye koyuyor. Güzel. E, burada bir şekilde çok mu konuşuyorum ben? E, <gülüyor> Dinliyoruz valla. E, bu, e, bu, yani bunu yaparken aynı zamanda o e, İlişkisel esislikteki sosyal alanı yani bir anda politik diye adlandırabileceğimiz alanı sanatın içine çekmeye başlayan bir sanatçı. 90'lı yılların sanatçıları bunlar. Bir İlişkisel esislik kitabı e, Nicolas Bourion'un 1992 93 94 yılında yazdığı e, yazılardan oluşan bir e, kitap. E, Bağlam Yayınları yayınları evet, onu da ...galiba şeyi kaldım bilmiyorum, baskısı kaldım bilmiyorum... ...ama neyse Türkçe'de var. E, bu iki e, rejim arasındaki e, siyasetin... ...orada bir şey hani büyük bir hani Türkiye'de çok konuştu ama başbakanı da konuştu... ...sanat sanat içindir, yani işte elitler e, sanata öyle bakarlar diyordu. E, bütün bu 19. yüzyıl tartışmalarını ele alırken... E, ...işte aslında Badyo'ya yaptığı gönderme de orada... ...yani e, Malarme'nin e, zar darbesi onun o... İki sayfa üzerine e, grafik olarak yayılmış olan e, şiiriyle bir form form olarak şiir ile e, sanatın kendi formuyla e, kontinüsü yani içeriği arasındaki siyasi ilişkileri açıklarken de bence e, çok fazla e, bugünün sanatlarının içine girmekten e, uzak kalıyor gibime geliyor. Çünkü bugüne baktığımız zaman temsili bir şiir. E, Siyasi çizgiyi hem Türkiye'de örneklerini verebiliriz hem de Avrupalı Amerikalı yahut Çinli örneklerini verebiliriz. Ee, siyasi temsili olan bir çizgiyle daha refleksif diyeceğim benim. Yani onun şey dediği esetikleri yerine ben refleksif kelimesini tercih edeceğim. Refleksif çizgi arasında yani düşün düşünerek Düşünüyor yapılan yani. ama daha böyle kavramsal, post kavramsal yahut da ama içinde bir sürü anlatının olduğu, siyasetin işte içinde barındığı, kendini göstermediği bir bir rejim diyelim. Esetik rejimi diyelim ona da. Bu ikisi arasındaki kopma aslında bugün mevzu bahis değil. Yani bütün Ranciere'nin tartıştığı e, sanat ve politika arasındaki özellik ve e, birbirine bağırlılık, heteronomi diyor ona e, arasındaki ilişkiyi kurarken yaptığı şey yine 19. yüzyıl e, dünyasının e, sanatını düşünmek. ya yani verdiği örnekler çünkü çoğu edebiyattan değil mi? Flauber'i veriyor, Malermey'i veriyor. Aynı şekilde Badiou için de bu geçerli. Sadece Lyotard'a geldiğimizde E, bu e, daha modern sanatlara doğru gitmeye başlıyoruz. Çünkü Lyotard'ın bir yandan e, o kantçı yüce kavramı kantçı yüce, yüce kavramının üzerine takılmaya başlaması yani son dönemi e, hmm. şeyin Lyotard'ın e, birkaç kitabı var. Postmodern ahlaklılık, moralite postmodern Linumen, insani, yani insani olmayan gibi kitaplarında e, vurguladığı bir şey vardı Lyotard'ın o zaman e, 1980'li yılların içinde diyordu ki e, Kant'ın yüce ...kavramı, yani nedir yüce kavramı? Ee, bir... E, ...nesne karşısında... ...yahut bir manzara karşısında... ...Kant'taki örnekler çünkü daha çok manzara ve dağ. Kaspar Fredrik ...o şeydeki işte hani... ...yamaçta e, denize bakan adamın... ...bütün geniş bir e, ufku algılamaya çalışması gibi... E, ...bir dağın karşısındaki bir insanın... E, ...büyüklük karşısında... ...yani süblim orada bir büyüklük anlamında var. E, her tarafını konturlarının... çerçevesine çizemeyip... içinde kaybolup bir yandan zevk almaya başlayıp ama aynı zamanda kavrayamamanın vermiş olduğu acıyı hisseden bir e, duygudan e, bahsediyor. Hissten bahsediyordu ki sansiblediği şey aslında o e, duyulur olarak çevirmiş Aziz Azion'u e, hissedilen bir şey yani o. Onu karşısındaki aciz olma durumu yani süblim yüce aslında bu demek. Lyotard bunu eee Bernard o eee ...şeridi üzerinden... Evet. E, ...Sublim is Now diye bir adlandırdığı evet. bir tablosu... ...olağanüstü büyük boyutları... ...onu da MoMA'da, e, New York'taki MoMA'da görmek mümkün... E, ...onun... E, ...karşısındaki seyircinin... ...aciz olma durumuyla... E, ...eserin ismi arasındaki ilişki... ...Liotar'ı şeye çekiyor... E, ...Barnelette Niman'a doğru çekiyor... Temsil edilemeyenin temsili olarak... Evet, yani e reprezental değil... ...temsil edilemez olan bir şey... E, ...soyut bir resim evet. aynı zamanda... ...şimdi... E, En ilginç şey aslında Ali e, o dönemde söylediği şey İtalyan transavangardları içinde bunu söylüyordu. E, soyut olanla figüratif arasındaki o e, ayrımı birleştirmeye uğraşan bir postmodern dönemde rastladı bu yani 1979 sonrasıydı. ...Lioter'ın Postmodern Durum kitabının hemen arkasından gelen bir... ...aynı zamanda Aquila Bonito oliva'nın İtalya'daki şey yapmış olduğu... ...desteklemiş olduğu İtalyan trans ...bunu yapmaya çalıştılar fakat orada da... Nasıl birleştiriliyor peki? Yani e, fik, fik, figür bunu Hı, şey de yapıyor... De. Leipzig Ecole diye bir ekol var... Bin, ...son 15 yıl içinde Almanya'da... ...yaptıkları şey şu... ...yani figürleri görüyorsunuz... ...ama figürün içindeki boyama tarzında... Bir tür soyut bir resim hmm. e, şeysi var, e, fırçası var. Yani sadece içine baktığınız zaman insanın bacağının mesela soyut bir tablo görürsünüz. Ama dışarıdan baktığınız zaman insanın kontrolüyle birlikte insanı görmeye başlıyorsunuz. Yani hmm. o ikisinin birleştiği bir resimsel e, hareket. 70'li yılların, 80'li yıllara girerken yani bir tür figüratif ve e, figüratif olmayan soyut arasındaki tartışmayı aşmaya uğraşan bir akımdı o zaman. Evet. Çok da belki enteresan bir şey vermedi bence. ama yani E, o denemenin içinde ve onun içinde figüral e, kavramını kullanıyordu Liotar. Figüral figüratif olmayan, soyut da olmayan bir e, anlamda kullanılan bir şey. Döreuz bunu tabii aynı şekilde Bacon üzerine yazdığı o kitapta tekrar Türkçe'ye çevrildi bu da e, figürali kullanıyordu evet. Demin e, Ranciere'in Alman romantiklerden yola çıktığını, onlara dayandığını söyledi Şiler'in oyun kavramı en çok bilinen evet, evet. oradan da birkaç kez e, çok geçiyor aslında Şiler'in Fakat şöyle bir şey de var. Siyasetle ve sanat arasında bir ortak nokta vardı. Daha doğrusu siyaset insanları sonuçta boş zaman için mücadele etmeleridir. Yani boş zaman elde için mücadele etmeleridir. Ve sanat da oyun olarak tanımlarsak... ...oyun oynama hakkını kazanma uğraşlarıdır, etkinlikleridir siyaset. Buradan, siyaset ama, komünizm olduğunda böyle ama. Evet. Ama si oyun aslında gündelik ilişkilerin askıya alınması... E, gündelik ilişkilerden farklı olarak güç ilişkilerinin ortadan kalkmasıdır. Şimdi sanat bize... E, e, Güç ilişkilerinin olmadığı bir yeni bir ortak yaşam biçimi sunabilir diyor. Burada bu biraz daha eski mi kalıyor sizce? Yani modernizmin sanatın ütopyacı gücünü olan güvenini mi koruyor sizce e, Ranciers? Siyasetin ve sanatın ortak yönünün insanların verili rollerini reddetmeleri ve boş zaman için e, mücadele etmeleri olduğunu. Böyle sanat ve siyasetin içsel olduğunu söylüyor daha doğrusu. Şimdi tabii e, yani 19. yüzyıldaki... Yani bir yandan e, sembolizm Malermi'nin ortaya çıkarmış olduğu sembolizm diğer yandan e, işte Flauber'in e, edebiyatı e, bütün bir sanatın kendi içindeki e, malzemeleri diyelim. Edebiyat ise dil e, ve tasvirler e, nesneler e, eğer resimse renk çizgi e, ışık gölge gibi e, kavramlar içinden düşünülen bir sanatın. Hani sanat sanat içindir diye söyleyeceğimiz bir şey aslında Ranciaro'da çok doğru bir şeye dikkat çekiyor. Sanat sanat içindir denilen akımın e, siyasi olmadığının söylenmesinin aslında çok yanlış olduğunu vurgulamak istiyor diye düşünüyorum. Çünkü yapılan devrim o sırada yani Malermi'nin yaptığı devrim de öyle bir devrim. edebiyatta Florberginki de öyle. Ya ne bileyim Malevichinki de öyle. Eee yani beyaz kare üzerinde beyazı yaptığı zaman, düşen şeyi koyduğu zaman, eee şişe taşıyıcısını koyduğu zaman, Bauhaus'dan alıp, otelden, bazar döviden alıp, e, yani bunlar hep sanatın kendi içindeki devrimleri. E bu devrimler paradigma, paradigma değiştiriyor ve siyasi bakışı değiştirecek olan devrimler yani e, o anlamda e, siyasi bir hareket var sanatın kendi içindeki siyaset bir bakımda hani şöyle e, yakınlaştırabiliriz buraya Foucault'un Döloz'un ARK dergisinde 71-72 yılında yapmış olduğu konuşmada diyorlardı ki entelektüeller artık e, Özgür alanlar üzerine eğilecekler ve genel bir şekilde Sartre'nin olduğu gibi angaja entelektüel gibi atıyorum Kamboçya üzerine hiç bilmediği yer üzerine ahkam kesmeyecek bundan sonra. Aslında burada e, siyasi olanın e, kendi içindeki devriminin. ...yani e, malzeme devrimi, düşünce devrimi... ...Düşan ne yapıyor? E, madem ki diyor sanayi toplumunda... ...boyaların kendisi birer sanayi malzemesi haline gelmiş... ...markası var, numarası var, giriyor... ...her bunu alıyor, kullanıyor... ...o zaman diyor ki herhangi bir sanayi malzemesi... ...tabii ki sanatın boyasıdır. Öyle bakabiliriz yani Düşan'ın şeysine. Yani boyayı bir tür... ...bir malzeme, et malzeme olarak aldığımız zaman... ...bir obje olarak aldığımız zaman... E, ...boyanın yerini alan... ...herhangi bir sanayi malzemesi gelmeye başlıyor. Yani onun gibi... Ranciere'in söylediği şeyde de kendi sanatın kendi içindeki devrimi aslında siyasi devrimi tetikleyecek olan bir şey. Belki Sovyetler Birliği'nde olmayan şey, Sovyetler Birliği'nin e, çöküşünü hazırlayan hareketin en başından başlaması Malevich'in meşhur bir metni var. ...1918 yılında yazmış... ...tam 17 devriminden sonra... öyle yani ...minör politikada ben çok bahsetmiştim ondan... Böyle ...aylaklık üzerine aynı zamanda... ...yani şey Ransiyer'in bahsettiği sizin bahsettiğiniz o... ...boş zaman meselesi... ...çünkü Malevich diyor ki, kitabın ismini de o... ...insanın özü... ...tembelliktir, Sovyetler Birliği... ...eğer e, bir tür... ...Marx'ın üretim kavramı, üretim ilişkileri... ...üretim e, güçleri üzerine kurulu olan... ...emeğin çalışmasını yücelteceğini... ...tembelliğini yüceltmiş olsaydı diyor Maleviç... Çok doğru. ...o zaman çok başka bir yere gideldik. Şimdi bu Maleviç'in bir ressamın... E, ...divrimci bir ressamın... Hı. ...Sovyetler Birliği'nde biliyorsunuz sonra yasaklanıyor. Hı. Kaçıyor Almanya'da yer arıyor kendine... ...döndüğünde... E, ...aynı tarihi atıyor... E, Ve de beyaz kare üzerinde beyazın orada takılıyor ve çocuk resimlerinin ilistirasyonlarını yapmaya başlıyor. Çünkü resimde yapabileceği bir şey yok ya saklanmış vaziyette bütün şey Sovyetler bilin. Yani böyle konuşursa da... Ka, Hapise girecek yahut... Ya, gider tabii. Gulak Kaçmak ya. Kaçmak Soluğu olacak tabii yani. Yani o bakımdan e, o e, 19. yüzyılın tartışması içinde sanatın ve siyasetin ayrı ayrı özelliklerinin olduğu bütün Kleyman Greenberg'in filan söylediği şeyler bunlar. E, 1940'larda 50'lerde formalist sanat ne diyor? E, Amerikan soyut ekspresyonu desteklemek için. E, biçimsel sanattır diyor. Yani otonomdur. Özelliktir sanat. Öbürlerinden birleşemez. Halbuki sanat her zaman yani işte e, Ranciere'in verdiği örnekteki o e, heykelden başlayıp Leonardo'nun Jacondo'na kadar gidip kadın mı erkek mi cinsiyet politikası diyebiliriz. Aynı cinsiyet politikasını düşanda görebiliriz. Yatırdığı zaman pisvarı varı. Fontaine dediği şey çeşme yatırdığı zaman oradan bir penis mi çıkıyor yoksa bir kadın organı mı var? Zaten kendisi de Rose Selavi diye bir başka şeysi var. Kadın kılına girmiş vaziyette. Andy Varol onu daha sonra tekrar alacak kullanacak. ve Bugünkü e, queer trans meselesi olduğu gibi içine girmeye başlıyoruz ki e, sanat olduğu gibi hem cinsel politika Türkiye'de. hem siyasetin kendisi yani. O bakımdan evet. Oraları çok böyle bir güncel Rancien'in dokunması. Sanatın, estetiğin sanık sandalyesine oturtulmasından söz ediyor. Totaliter eğilimlerden. Ben Boris Groys aklıma gelmişti. Susan Buckmore's'un da evet. kitabında çok... bir Ona girme, bir nefeslenelim mi bir tabii, parça tabii. dinleyerek? Death and June adlı parçayı çalarak bir nefeslenme arası verelim müzik dinleyerek. Death and June'dan Little Black Angel of the nurse. Black Angel, Black Angel, as you grow up, I want you to drink from the plenty cup. My little Black Angel, My little black angel, my little black angel As years roll by, I want you to fly with wings held high I want you to live by the justice code I want you to burn down freedom's road My little black angel, my little black angel I little black angel Your life feels so glad You'll never have things I never had Now to men's hearts All hate is gone It's better to die than forever Live on My into black angel safe in my arms your father your people protects you locks you safe from arms little black angel I feel so glad you'll never have things I never had and out of men's hearts all hate is gone it's better to die than forever live on my little black angel the new black age Burned down freedom's blow Fire Little Black Angel Küçük Kara Melek Death June'dan dinlemekteydik ve Cuma'da adamlarda alakay konuğumuz Jacques Ranciere'in estetiğin huzursuzluğu üzerine o kitabından kalkarak ama pek çok başka konuyu da içeren bir sohbetteyiz. Ee, bir soru daha e, Sayın Akaya. E, Ranciere estetik bir disiplin değil de... E, ...estetik bir sanat rejimidir demiş. Sanatı tanımlamaya der. Yani. Disiplinle rejim arasındaki bir farkı... ...açalım mı biraz? Ah çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Disiplinle rejim arasındaki fark. Yani... E, ...bir rejim... E, ...aslında... E, ...bir döneme ait bir şey. Disiplin ise... ...tabii o döneme ait ama... E, kurulduktan sonra kendi iç kurallarını, kendi kendini neredeyse mümkün olduğu kadar değişmez bir şekilde kurmaya çalışan bir alan. Mesela sosyoloji bir disiplin. E ne bileyim, e, antropoloji bir disiplin. Fizik bir disiplin. Yani bronz. E, Üniversite bir disiplin deniyor buna. Hatta Stephen Wright e, yıllarca önce şey diyordu sanat disiplini olamayan bir şeydir. Disiplin değildir. Hmm. Evet. ...rejim dediğimiz zaman... Işte ...siyasi rejimden bahsetmiyoruz tabii... Ee, ...bir döneme ait olan... ...sanatsal... E, ...malzemelerden... ...oluşan bir bütünün... E, ...diyelim epistemesi diyeyim... ...yani ışık rejimi dediğimiz zaman... Hmm. ...bir dönemin ışığı ile... ...başka bir dönemin ışığı aynı değil... ...örnek vereyim... Ee, algılama biçimleri de farklı... ...onu da içeri yapmıyor mu? E, algılama Eşim. biçimleri de tabii farklı olacak ama dönemde... önce... Yani e, o önemli bir soru aslında ona, ona da gelmek istiyorum ile ilgili ama şu şeyi bitireyim Örneğin bitireyim Ar isterseniz. Rönesans e, e, ressamları beyaz üzerine renk sürüyorlar. Yani teknik olarak onu kullanıyorlar. Ve Rönesans'ın ışığı sanat tarihçilerinin söyledikleri kadarıyla da e, dışarıdan gelen bir ışık. Yani şeyin e, tanrıdan gelen bir e, yahut da doğadan gelen bir ışık. ...dışarıdan geliyor. Şeyde ise... E, ...barok... ...döneme girdiğimiz zaman... E, ...bir tebeşir rengi... ...çekiyorlar. Yani bütün bu... E, e, ...Rambrant'ın tablolarında falan i̇şte görmüş olduğunuz şey. Sergide Buradaki de, sergide de iç, var. Evet, evet, i̇çten e, gelen diyeceğim. bir ışık tabii. İç ışığı var. Evet. Işık tablonun arkasından dışarı doğru çıkıyor. İki ışık rejimi bunlar mesela. E, Rancière... O bahsettiği temsili rejim ve estetik rejim diye adlandırdığı zaman da aslında e, bu iki ayrı söylemden bahsediyor. Orada ışık rejimi yok artık ama söylem biçimi var. Çünkü bir tanesi Yunan e, heykeline yapmış olduğu gönderme. Öbürü ise e, Nikola Brion'un e, teorize etmiş olduğu, kuramsallaştırdığı e, ilişkisiyle estetik meselesi. Ama dışarıdan bakanın algılanması deyince e, bu geçen haftaki e, Döreus konferanslarında da ile ilgili olan bölümde bu... E, ...gündeme geldi. E, Pierre Montebello, e, Deleuze ve... ...Ransier arasındaki ilişkileri biraz... ...açıklamaya çalışmıştı. E, o sırada, Deleuze ile... arasındaki... ...en büyük farkın... E, ...Niche'nin... ...Kant eleştirisine benzeten bir... ...vaziyete gelmiş olduğunu... E, ...fark ettik. Yani şu, Nietzsche diyor ki... E, ...Kant... ...yüce, güzel, iyi... ...gibi kavramlara... ...dokunurken... ...bir seyircinin baktığı yerden bakıyor. Hı hı. Halbuki Nietzsche... ...bir sanatçı, filozof olarak... ...kreasyon, yaratıdan... ...itibaren, kendi içinden... ...sanatın olduğu yerden e, konuşuyor. Deleuze buna çok dikkat çekiyordu... E, ...bu ikili ayrıma. Ransiyer de... E, ...şeydi de aynı şekilde... bu e, ...Türkçeye çevirdiler, Metis yayınları tarafından... E, emansip olmuş e, seyirci, özgürleşmiş seyirci diye çevirdiler galiba. Evet mi? E, içine e, katılmış olduğu bir sanat sağlıktan, yani ilişkisel estetiğin kendisinden e, bahsettiği zaman, orada tabii örneklerini o e, Brecht'ten daha çok vermekte, tiyatrodan vermekte. Ama e, seyircinin konumuna e, o konumun e, sanatın içine girmesinden, yani siyasetin ve ...cemaatin, sanatın bir cemaat yaratma... ...yani e, hassasiyetleri paylaşma... ...sansibli olanı yani duyulur dediği şey e, Türkçe'de ufun ...hassasiyet diyebiliriz, e, hissiyat diyebiliriz... ...bu hislerin paylaşıldığı bir alan, siyasi alandır... ...diye baktığı zaman hep dışarıdan bakan konumundan izliyor... ...sanata çünkü içinden bakamıyor... ...çünkü sanatın içinde değil Ranciere... Hmm. ...Döloz'un ise... Bütün e, bakışın içe yani çizgisinden gittiği için çünkü Rancière daha çok hep e, Althusser, Spinoza ve daha sonra da bütün Alman romantizminin içinde Hegel ve dialektik meselesinin içine çok kuvvetli bir şekilde girmiş vaziyette. Kitapta on zaten hissediliyor yani kimi zaman. Spinoza artık kalmamış yani. O, Althusser'den e, çok kopmamış diyorsunuz sonuç olarak. Yani e, kopmuş çünkü burada artık Spinoza yok. Ya, evet evet. Spinoza sadece şey olarak var doğanın hı hı. bir sanat olarak e, geri gelmesinden itibaren e, burada birkaç defa Spinoza'yı düşünebiliriz ama... ...bütün e, kurmuş olduğu denge e, Hegel, Schiller, Schelling gibi e, Alman romantizmin hı hı. içindeki e, düşünürleri. Hatta öyle ki e, Lyotard'ın onların öncesindeki Kant'a dönmesinin bile içinde Lyotard'ın yaptığı şeyin Kant'ın tam tersi olduğunu söylerken... E, Yüce'yi başka yere taşımış olduğunu e, iddia ediyor Ranciere. Ve e, o bakımdan da yine aynı şekilde dışarıdan bakan konumunda. Yani pencerenin dışından bakıyor Ranciere aslında çoğu zaman sanatlara. E, Döloz'da ise e, Bacon'a e, baktığınız zaman Bacon'ın içine, içine girip Bacon'ı dışarı çıkarmaya çalışıyor. Yani içeriden dışarı doğru çıkarmaya çalışıyor. Hı -hı. İki ayrı. Bakış çizgisi. Hmm. Daha biri daha sanatsal bir çizgi, öbürü daha estetik diyeceğim, hani filozofik bir çizgi. Hmm. Badyo'du eleştirirken bile, şeyde, Ranciar kitapta, Badyo'nun aslında e, sembolizmi ve malerma örneğinden yola çıkarak şiiri, hani diyor yani ya, o bir yerde danstan -dans şiire geçen Hegelci çizgi diyor. ...yine Hegel'in içinde yine hani mimariden şiire giden o hafifleyen bir estetik anlayışı gelin ki... ...aynı şeyi Badiou'nun yaptığını söylerken Rancière yine aynı şekilde Hegel'in diyalektiğinin içinden çıkmıştı değil. Yani Althusser'den bence çok uzaklaşmış bakımdan. Peki demin o algı biçimlerinin de estetik rejimin kurulmasında etkili olduğunu söylemiştik... Bir sorumla, belki dönebilirsiniz. Sanatın var olması için sanatçının, bir ressamın, heykelin ...ya da müzisyenin bir var olması yeterli değildir. Çünkü bir de sanatı dinleyen, müziği dinleyen... ...resme bakan, heykele bakanların bulunması gerekli diyor. Yani bir görme biçiminin, algı biçiminin... ...özgün bir algı biçiminin varlığı gerekli. Fakat algı biçimlerini, estetik rejimleri kurmada... ...devlet de araya giriyor ve müdahale ediyor. Belli bir görme biçimini dayatıyor galiba... Dolayısıyla bir sanat estetik rejimin kurulmasında devletin müdahalesi var. Bir örnek görmeyi dayatıyor. Burada Ransiyer Cumhuriyet'in estetik eğitiminden söz etmiş. Biraz da ona yani devletin görme biçimini, estetik rejimi biçimlendirmesindeki etkisine değinelim isterseniz. Yanlış şimdi. hatırlamıyorsam sırf devlet değil orada. Yani formun malzeme üzerindeki e, egemenliğinden bahsediyor. Elitin halk üzerindeki egemenliğinden bahsediyor. Eğitimin doğa üzerindeki egemenliğinden bahsediyor. ...ve e, devletin... E, ...şey üzerindeki, sanat üzerindeki egemenliğinden bahsediyor. Tabii, bütün bunlara baktığımız zaman... ...Fransız ihtilalinin... E, ...önemli yeri var. E, bütün bir Alman romantizmin içindeki... ...tepkinin önemli yeri var. Çünkü, e, işte, yani... ...Napolyon sonrası meselesi... ...Ege'nin bütün... E, ...şeysi bir yandan... E, ...Iyena derslerini yaparken meşhur... ...şeysi var anlatılan. Camdan bakıp Napolyon ordularını gördüğü de işte tarih geçiyor... İlerleyen bir tarih evet. geçiyor diyor Fakat hemen sonrasında Napolyon sansürleri başlayınca Almanya'da üniversitenin e, sansüre karşı özelliklerini savunan aynı Kant gibi Kant Prusya sansürüne karşı üniversiteyi korumaya çalışıyor. E, alt eğitim diye. Aynı şeyi Segel'de görmek e, mümkün. E, şimdi e, tabii üniversiteye aklım gidince şeyden koptum. E, devletin ...yahut formun diyelim e, sanata e, girmeye başlaması tabii büyük bir e, şanssızlık, talihsizlik. Yani David'in e, Fransız ihtilalini yücelten resimler yapmaya başlamasıyla e, Sovyetler Birliği'ndeki e, işçi resimleri... ...yahut bizim cumhuriyet tarihimizdeki o e, e, şey kuşağı e, 1920 1920, 1920 kuşağının... E, ...çurtlu savaş resimler yapması... ...işte karnı taşıyan... E, Nil, ...kadınlar... Nineler, evet. e, ...ondan sonra... ...Dülakro'dan e, abartılmış olan... E, ...bir e, şeyin tablosu... ...yani bütün bu e, şey... ...devletin... E, ...karışmaya kalkması aslında tabii talihsizlik... ...hatta o kadar ki Türkiye'deki ben şeyi hatırlıyorum... ...kadro dergilerinde... E, ...yazılarda şeyler vardı... E, ...niçin ressamlarımız... ...yapmış olduğumuz... devrimin yani cumhuriyet devriminin büyük yüceliğini diyelim göstermek yerine kurbalı kurbalıdır resimleri yapıyorlar diye bir şey var arkadaşlar Burhan Belge'nin bir yazısı var hatırlıyorum Kadro dergisinde böyle eee 30'ların başı 30 yani öyle bir şey 30 30'ların 31 etat 32 arasında çıkıyor galiba dergi. Hı <gülüyor> Yani bu e, yazarların ve e, ya, devlet yazarlarının diyelim... E, ...çünkü başka bir şey aklıma gelmiyor yani... ...bugün tiyatro içinde aynı şey var, devlet yazarları var... ...gazetelerde e, halkın parasıyla tiyatronun ahlaksızlık yaptığını söyleyen... E, ...devlet yazarları, hükümet yazarları, iktidar yazarlarının... E, ...büyük şanssızlığı tabii o e, sanat işlerine karışmaya kalkmaları... ...üstelik bilmedikleri bir alan yani. Evet... Parça dansı şey. Dinleyelim mi parçada? Devam edelim mi parçada? Tamam, biraz da. peki o, o zaman bir şey daha. E, estetiğe dayalı estetiğin bir böyle, e, ayrımı meşrulaştırmada bir tür ayrılığı ama önemli bir ayrılık aslında. Sanat ve arasındaki ayrım mı? Estetiğin Halk tabakalarıyla yani. seçkinler arasındaki bu ayrımı meşrulaştırmada kullanıldığını söylüyor. Ee, aslında Ranciere'nin demin sizin de sözünü ettiğiniz. Seyircinin edilgen olması, e, Türkçe'ye çevrilmiş olan kitapta da bahsettiği gibi. E, bu ayrımı ortadan kaldırmayı mı çalışıyor? ya yani Halk tabakalarının da kendilerine göre bir özgün bir estetik yarattıklarını söylüyor. Yok, Proleterlerin gecesinde örneğin. E, öyle bir şey söylediğinde ben e, hissetmiyorum diyeyim e, Ranciere'de ama şunu kitapta en azından... Şu var, modern diye adlandırdığımız sanatın bir parçası, işte mesela e, Art and Craft dediği şey değil mi, Zanaatın, e, şeyse, e, akımı, zanaat akımı e, ve Fransa'daki e, popüler kültürün, el zanaatının, becerinin, akıldan çok becerinin, Üzerine yönelen bir sanat yapma için Bunu mesela halk seven bir şey. Beceriyi seviyor. Aa çok benzetmiş. Aa ne güzel yapmış gibi bir şey var. Yaklaşım var. Ee, bir tür e, temsili olan bir e, figürün, insanın yahut objenin, nesnenin e, resimsel temsiliyetindeki benzetme becerisini beğenme diye bir şey var. Ne kadar çok benzetmiş. Portrayı, gözleri bile canlı gibi değil mi laflar evet. e, hep var. Şimdi bu... ...benzetme üzerine kurulu olan... ...bir sanatın... ...dışında... E, ...Marsel Düşan örneği bunun bir radimedileri... ...hazır malzemeyi kullanması bir... ...nokta... ...artı... ...popüler kültüre ait olan... ...reklam... E, ...sloganları... ...ondan sonra... E, ...popüler dergilerdeki... ...küçük reklam e, çizgileri... ...reklam fotoğrafları gibi... Bunu 1920'lerde... ...kolajlarda... ...sürrealistler mesela kullandılar... ya ...dadaistler kullandılar... ...hatta o kadar ki bugün Paris'teki bu burada... ...dün galiba açıldı sergi... ...Gerar Richter'in... E, ...ilk Almanya'daki... ...bundan 40 sene evvel yapmış olduğu resimlerde... ...Alman popüler dergilerindeki... Hı. ...bir takım resimleri alıp... ...onları e, resmetmeye başlaması gibi... Aile resimleriyle aile bir... Aile resimleri, ha. reklam resimleri... ...spot resimleri yahut... Hı -hı. E, Yani bir tür popüler kültüre ait olan malzemenin yüksek kültürün sanatçıları tarafından kullanmaya başlamasıyla birlikte ki bu 1990'ların başında çok kuvvetli bir şekilde teorize edildi. New York'taki 90'da yapılan bir sergi var. Yüksek sanat ve alçak sanat diye. Aynı sergiyi ben Los Angeles'da 91'de görmüştüm. Oradaki güzel çağda sanat, sanatlar müzesinde. Burada mesela Picasso'nun yahut Matisse'in yahut... şeyin Sosinipazünpip Magritin e, reklam spotlarıyla yapmış oldukları e, yahut gündelik gazetleri kullandığı, bırakın pikasyonun yapmış olduğu kolaj, kolaj resimler mesela bütün bunlar o gündelik hayat objesiyle hani ondan kokmuş olmuş gereken bir sanatın birleştiğini gösteren bir e, alçak ve yüksek diye adlandırılan sanatın birleştiğini gösteren bir akım ortaya çıktı. Postmodernizmle birlikte bu doğdu aslında diyebiliriz. Yani her şey batır her şey sanat eseri olabilir gibi. Tabii aslında her şey bir mübahtır ve her şeyin sanat olması değil söz konusu olan şey. Sanatçının o gündelik yaşama ait olan nesneyi oradan alıp onu sanatın içine sokmasıyla Başka birlikte bir günde, evet. o nesne nesne olmaktan çıkıp tabii ki sanat dışı ve sanat içindeki ilişkiyi arasında geçiş sağlanıyor. Yani translasyon, çeviri hareketi var. Ayrıca 97 yıldaki İstanbul Belediyesi'nin kavramı buydu. Çeviri yani üzerineydi. Evet. Ee, bu çeviri hareketi e, nesneyle, sanat arasındaki gündelik nesliyle sanat arasındaki ayrımı kopartmıyor, birleştiriyor anlamdan. Bu anlamda tabii e, Ranciere'nin bahsetmiş olduğu bu e, iki ayrı e, dünyanın birleşmesi dediği şey sanatçıların çok eskiden beri yapmış oldukları, hala yapmakta oldukları bir şey. Yani bir tane aklıma bir örnek geliyor. Ee, şimdi e, işte demin e, şeyden bahsettim. Eee e, John Georna'nın American Beach Generation'ın bir e, şiirini alıyor, sesli şiirini alıyor. E, şiir şöyle. Suratın e, buzlu üzerindeki bir televizyon aletine benziyor diye bir şiiri almamışlar. Evet, evet. Zapa Kerun aldı. bir grafik, popüler kültüre ait bir grafik e, kağıdın üzerine onu e, İngilizce ve Fransızca olarak yazıp onu bir tür müdahaleyle, resimsel müdahaleyle sergilediği zaman bir yandan John Jordan'ın şiiri var. Şiir, e, Beat Generation'a ait ve yüksek kültüre ait bir şiir. Ama ...kullandığı, şiirin kullandığı malzemeleri... ...buzdolabı ve televizyon... ...yani e, tüketim kültürünün... ...iki tane büyük nesnesi... Büyük, evet objesi, evet. E, ...ve bunu bir şeye... ...ready made kağıdının üzerinde kullandığı zaman, müdahale ettiği zaman da... ...yani bütün bunlar birleşmiş hale gelmeye başlıyor... E, ...bugünün sanatçılarının... ...ta o zamandan beri... ...Martha Rosler örneklerini veriyor orada... E, ...şey... ...Jacques Rancière... Evet. çünkü Vala sergisinde görüyor onu. O sırada eee Paris'te Modern Sanatlar Müzesi'nde ne yapıyor o şey? E, Amerikan 1960'lı yıllarının ev konforlu e, evinin e, işte, moda dergileri, ya o şey dergi, ev dergilerinin içindeki şeyleri alıyor. Onların üzerine kolajlarla Vietnam Savaşı'ndaki mahvolmakta olan Vietnamlıları yerleştiriyor. Yani aslında ...popüler obje olan televizyondaki... ...Vietnam Savaşı'na ait olan insan... E, ...imajları... ...evlerinde yemek yerken seyreden Amerikalıların... ...dünyasını birleştirmeye evet, başlıyor. Evet süper gibi. Yani e, bu sü yani aslında o... Evet. ...içi geçmeler ve ayrılmalar. Evet çarpıcı ve... ...etkileyici de... ...bir şey aslında tabii yani. Peki ben de bu arada... ...bir şey söyleyeyim. Sor soracaksın? Evet yani e, bu... O, Jacques yaklaşımında bazı e, eksikler e, olduğunu söyledin başta. O eksikliği de baktığı yer sanatın dışı evet, aslında. Evet. Tam içinden bak bakmıyor yani demek Ama bu şart mıdır peki? Hayır, tabii ki şart değil ama eee bir şeyde bir e, rahat rahatsızlık varsa eğer estikte ikinci bir rahatsızlık daha var. Eee eserin Birbirinden ayrı tekilliklerini bir tür felsefi teori içine yerleştirmeye başladığımız zaman <gülüyor> eserler arasındaki farkları unutmaya başlayabiliriz. Yani en azından unutuyormuş haline sokmaya başlayabiliriz. <gülüyor> Halbuki yani e, birebir... E, sanatçının yaptığı, sanatçının kendisi ve çizgisindeki diğer eserler ve başka bir sanatçının kendi çizgisi ve diğerindeki eserler vesaire diye aldığımız zaman bunu çok kolay teorize edemeyiz. Edemiyoruz zaten yani. Ve felsefenin o zaman yahut da e, teorik bakışın, kavramsallığın, sanatçı kavramsallıktan bahsetmiyorum, kelimenin kavramsallığının, o zaman eserin üzerine empoze eden büyük tavrı, Riski oluşmaya başlıyor. İlla yok bu ama riski oluşmaya başlıyor. Ama tabii bu e, disiplin dedik demin ayrı iki disiplinin birbirinin içinin geçmesindeki e, iki ayrı bakış tarzı. Ben mesela ilk e, işte 20 yıl evvel, 22 yıl evvel buraya geldiğimde bu gün çağda senatlarının içine girdiğim zaman yaptığım bakışla şimdiki bakışım arasında büyük bir taban, taban bir fark var. Yani e, ilk geldiğimde sanat eserlerini ...felsefi veya sosyolojik bir e, kuramın yahut kuramsallaştırma uğraştığım şeyin malzemesini görmekteydim. Ama işin içine girmeye başladığınız zaman ve o sanatçılarla tanışıp onları çok iyi tanıdığınız zaman ve onlarla birlikte olduğunuz zamandan itibaren... ...sizin kafanızdaki felsefi veya sosyolojik kuramların... ...çoğu zaman doğrulanamadığını gördüğünüz zaman... ...baktığınız yer değişmeye başlıyor. Hmm, ve sosyolojiyi anladım, ve felsefeyi... Ya. sanatın olduğu... ...bakışın içine yerleştirip... ...oradan sosyolojiye bakmaya başlıyorsunuz ki... ...bu sanat sosyolojisi olmaktan çıkıyor... ...artık. Evet ben bir soru sorayım o zaman. Ee, bu... E... Sanatla hayat ya da gündelik hayatın nesnelerini sanatın içerisine girdirme bir paradigma değişikliği yarattıklarını söyledi. Bu derimci bir çıkış ve girişim bir çaba olduğunu söylediniz. Düşamp örneğini vererek. Fakat bunun tersi de var. Sanat da sanat imgeleri özellikle gerçek üstücü imgeler mesela gerçek üstücü sanat imgeleri. Sanatı reklam imgeleri olarak da kullanıyorlar ve sanatın ticaretleşmesini daha doğrusu tica pardon ticaretleşmesini değil ticaretin estetize edilmesinde kullanılmasını yol açıyorlar. Burada bir onların da bir suçluk bayı var mı acaba sınırları kaldırırken böyle öngöremedikleri bir etki olabilir mi? Sonuç olabilir mi? Bu da zor bir soru tabii yani sevap vermesi ama e, ben zannetmiyorum. E, suç, suç aramamak lazım. Yani o Hall Foster'in hani tasarım ve suç diye söylediği şey biraz bana zorlama geliyor yani sanatçının veya tasarımcının yaptığı. E, ama e, şunu şuna söyleyebiliriz belki. Şimdi bu ilk yapıldığı sıralarda Ve bu eleştirel bir bakışla Ranciardin diyor, eleştirel şeye getiriyor. Eleştirel sanat diye adlandırıyor en sonunda. Üçüncü yere geldiğinde. Eleştirel bir şekilde bakıldığı zaman bana kalırsa e, suç değil bir e, birleşme aranmakta. Yani Spinoch mesela şu anda siyasi tercümesi bu şekilde bana, kafama geliyor. E, üniversiteye başörtüllerinin girmediği sırada dindar olmayan üniversite Üretim üyeleri Başörtlülerin Oraya girmesini normal karşılıyorlardı bir Başörtüsünü Bir e, siyasi simge değil Psikolojik bir şey olarak Algılayıp yani niye olmasın e, Deniyordu Siyasi Hale geldiği zaman bu e, Başörtüsü meselesi ve İkidar e, değiştikten sonra Tavır değişikliği başladı e, Askeri veya vesayetin yerine e, Siyasi vesayet lafı oturdu Yani hangi konjonktürdeyiz, hangi ha. bağlamın içindeyiz? Eğer o bağlamın içinde olduğumuz sırada sanatçının popüler nesne e, kültüre ait nesneyi veya sinema imgesini veya reklam imgesini alıp kullanması devrimci bir hareket olarak algılandığında eğer eleştirel bir bakış varsa tüketim toplumuna, mesela yine bir örnek geliyor aklıma yakın zamanda. Ee, yine Tezan e, örneğini vereceğim. Pakerin barkodları üzerine bir heykel, sesli heykel yaptı. O sesli heykel bildiğimiz barkod. Yani şeyler, e, kitapların, e, hayat herhangi bir Her nesnenin, nesnenin, üzerinde nesnenin üzerindeki konu. numaralar. Orada üç tane boşluk varmış. O üç boşluğu birbirinden aynı ölçülerdeki bir heykelin boşluklar olarak yerleştirip onun üzerine koymuş olduğu e, sesli eee enstalasyonunda enstallasyon, ses ...mesela şeyi kullanıyordu... E, ...Varez'in iyonizasyon... E, hmm. ...parçasındaki sirenleri... ...mesela sirenler o sırada... E, ...yani vapur sirenleri, fabrika sirenleri... E, ...gündelik hayata ait bir şey... ...krize ait bir şey... ...29 çünkü yani şeyinden bahsediyoruz... ...o bunu kullanırken... 2007, ...2008 krizinden bahsetmekte ...mesela bugün aynı şekilde... ...ama o siren... ...bildiğimiz... ...her vatandaşın duyduğu... bir ...fabrikanın duyduğu... ...yahut savaş sırasında duyduğumuz... ...herhangi bir ses... ...yüksek müziğin... ...çağdaş müziğin... ...bir... ...gündelik hayat... ...sesiyle birleşmesi... ...Çok yaptı da değil mi o hani... ...tamamen sessizlik artık şey... ...gündelik hayatın herhangi bir objesi... mesela... ...meşhur şeyi vardır... ...tencerenin kaynadığı şekilde şeyi çıkartıyor... ...sesler çıkıyor... ...buhar sesleri çıkıyor falan filan... ...yani bunları... ...yüksek kültürle birleştirmesi... ...bütün bunlar ...aslında büyük yaratıcılıklar. Problem... ...sanatçının bunu birleşmenesinde değil... ...reklamcının sanatçının taklidini yaparken... ...onlardan bir... E, ...ikidar e, nesnesi haline getirmeye başlaması ...ki sanatı bugün buraya getiriyorlar. Peki demin... E, ...sanatı Şiler'in oyun olarak... E, ...tanımladığını söyledik ve Ranser'in de buna... ...büyük ölçüde bağlı olduğunu ve... ...sanatın... E, ...zamanı yeniden şekillendirmede rol olduğunu söylemiştik. Fakat e, Ransier aynı zamanda bir şey daha söylüyor. Sanat e, mekanı da biçimlendiriyor. Diyor. Mekan politikalarının açısından da bir sanatın bir işlevi, bir rolü olduğunu söylüyor. Sanatla mekan arasındaki bu ilişkiyi <gülüyor> bu ittifakı nasıl açıklayacağız? Nasıl, ne tür bir ilişki bu? Yani mekandan kastımız... E... Toplumsal alan mı yoksa resimsel e, yüzey mi? Hem resimsel yüzey hem yerleştirmeler akla geliyor hemen insan aklına ve ama daha geniş anlamda. Zaten muhtemelen de yok. yerleştirmelerden bahsediyor orada. E, diye Ama tabii şu var. E, Pardon bir şey. O yerleştirmeler aslında bir daha geniş anlamda mekanı e, yeniden düzenlenme denebileceğini ima etmiyorlar mı bize? Bir mikrokosmos olamazlar mı? Zaten öyleler evet. E, şimdi aslında bir resim yüzeyi üzerine yerleştirilen renk veya figürlerle bir mekana fiziki bir mekana yerleştirilen e, resimler, heykeller veyahut objeler diyelim e, veyahut bir mekana yerleştirilen birden çok imajlar, video imajlar yahut slide'lar, e, fotoğraflar Espas'ın kendi sergisindeki e, sunumundan çok ...sergilemesini... E, ...ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Yani ekspozisyon... ...Françlı'daki ekspoze, sunmak... ...aslında... ...dışarıdan bakılan duvara ait bir kelime. E, enstallasyon ise... E, ...Cengiz Çekil'in... ...o da enteresan bir şeysi var. E, 70'li yıllarda Paris'te... E, ...üzüm... ...lerin altına serilen... ...bezin ismi sergi beziymiş. Hımm. ...sergiyle sergilemek arasındaki... E, ...şeyden bahsediyordu, farktan bahsediyordu... ...yere koyduğunuzda onu... ...bir enstelasyon gibi... E, ...bence orada çok enteresan bir şey yapıyor Cengiz Çekil... E, ...sunmakla sergilemek arasındaki farka değiniyor... ...duvardaki... ...dikey... ...seyredeceğiniz sunumlarla... ...yere e, konulmuş olan... E, ...sergi nesneleri... ...aslında bunun en büyük... ...belki de... E, ...zıtlığını... E, Sanat tarihi diyeyim, modern sanat, çağdaş sanat tarihi 89'daki Dünya Büyücüleri sergisinde yaşadı. Çünkü orada Jean-Hubert Martin, şeyin küratörü, bu buradaki serginin küratörü ve antropoloji üzerine eğiliyor, ne yaptı? Batılı ve Doğu Avrupalı sanatçıların yukarı doğru bakan, ...eserlerini... ...enstallasyonlar da yukarı doğru bakıyor çünkü konuluyor... duvarlarda da yukarı doğru... ...Hans Zakiye mesela Cartier'in... ...altından yapılmış kapısını yaptığı zaman bir... ...koskoca bir kapı yukarı doğru çıkıyor... ...ile... E, ...Malenezya, e, Aborijen, Avustralya... ...Aborijenlerinin... ...yere koymuş yere, oldukları... Evet. E, ...şamanik büyüleri... ...yahut o büyücü e, şeylerinin... ...yataylığı ile... ...yani o sergilemekteki Cengiz'in... ...Cengiz, Cengiz Çekil'in sergilemek diye... adlandırdığı bezle... Büyük bağlantıları var. şimdi Bir göçebelikle e, devletçilik arasındaki ayrım. Yahut da e, aşkınlıkla içkinlik arasındaki ayrım gibi bir şey. Yani bir Fransız e, botanikçisi var. Odricourt. Çok enteresan bir adam. E, hızlı söyleyeyim. E, şeydeki köylünün, batılı köylünün orakla e, buğday tarlalarını ayakta kesmesiyle... E, ...Asya'daki pirinç eken adamın yere eğilip... Toprağı kurması arasında aşkınlık içkinlik farkı koyuyordu. Ve bunun bir yaşam biçimiyle ve düşünce biçimiyle farklarından bahsediyordu. Yani Çin dünyasının ile batı dünyasının aşkınlığı arasındaki. Ya yani tek tanrı dinlerinin aşkınlığı arasındaki fark koyuyordu. İşte bu iki de bu sunmakla sergilemek. Yahut mekanın bir tür değişikliği uğraması politika olarak kendi bakışını ortaya koyması. Mesela hızlı hızlı gidiyorum çünkü zaman bitti galiba. Evet, evet, arasındaki fark dakika. bu ayrımdan da geçiyor aynı zamanda. Bu politik bir şey tabii ki. Teşekkürler. zamanımız var. E var birazcık daha. Yani bir, birkaç dakika daha evet, bırakalım. Ondan sonra bir da bir müzik parçasıyla da tamam. çıkışımızı yapalım. Bu, bu soruyu bize Ali Akay kendi kendi görüşü olarak cevap versin isterseniz. Yani ona sormuş olayım doğrudan. E, Ranciere gönderme yapmadan. E, estetik e, Ütopya'nın, Radikal Sanat'ın, e, varoluşun konuşuşlarını dönüştürebilmek potansiyeli hala var mı? Çünkü ben biraz onu duymak istiyorum. E, Frankfurtçulara daha bağlı olarak. Onların hala iddia bunu iddia ederler ederler de herhalde. Buna çok inanıyorlardı. E emin değilim. Zaten onun çünkü e, yüksek senat e, tutkusunun e, ben problemli olduğunu düşünüyorum Fakat nazife artık... de var orada. Ee, belki evet olabilir. Ama e, yani e, ...sanatın... siyaseti dönüştürme imkanı var mı diye sorusu soru böyle geliyorsa yani çok kısa söyleyeceğim var. Niye var? Çünkü ...bugün tık tıkanmış bir siyaset var... ...dünyanın her yerinde. Bu temsili... ...siyaset kimseye ilgilendirmiyor. Yani gitgide kopuyor yahut ilgilenenler de... ...işte göçmenler... ...aşırı sağ yahut İslam falan filan... ...buralardan dolaşıyorlar. Sanatın kendi içinde... ...yapacağı yenilikler... ...ki yapılmakta bence şu anda. Yani dünyada yapılıyor bu. Ama bunun... ...siyasi yansımalarını... ...görmeye başlamamızdan itibaren... ...siyaset rejiminin... ...kendisini değişikliğe... ...uğuracağını ben... E, ...umutla ve ütopik bir şekilde... E, ...inanıyorum değilim... ...zaten yani, inanmasam bu kadar sanatın içinde evet. olmazdım... Evet. E, ...ve de... E, ...dünyanın herhangi bir yerinde... ...herhangi bir branşında yapılan bir... ...yenilik... ...ister sinemada, ister edebiyatta, ister müzikte... ...ister istemez... Hat, fizikte... ...ister istemez öbür dallara yansıyor... Hı hı. ...bugün siyasetin bize vereceği bir şey çok kalmadı... Temsili yani, siyasetini diyelim... Ister temsili siyasetini kalmadı evet... Yani e, politikaların, e, partilerin yahut da e, kurtuluş söylenilerinin vereceği bir şey kalmadı çok fazla. Ama sanatın o söylemi değiştirme gücünün ben e, ekoloji mesela Ömer'in çok e, önemsediği konulardan bir tanesi ben de çok önemsiyorum. Yani doğanın bu şekilde son e, 300 yıldır kullanılma biçimini değiştirmeye çalışan bugünkü bazı sanatçılar siyasi Ee, söylem biçimlerini değiştirecek olan bence güce, estetik ve sanatsal güce ve söyleme sahipler bunu üstlenmeye başlayan bir siyaset, siyasetin kendisini değiştirmeye başlayacak diye ben düşünüyorum. Çünkü sanat popüler bir şey. Siyaset popüler olmaktan çıktı. Evet, ben de buna doğrusu ufak bir ilavede bulunabilirsem müsaade ederseniz yani bu dünyanın çeşitli yerlerinde biri bitip öteki başlayan e, ayaklanma hareketlerinin En e, ilginç e, özelliklerinden biri de görünmeyen biraz önce Ali Akay'ın da değindiği e, bu yaratıcılık yani sanat giderek daha fazla kullanılıyor. Yani yapılan ister müzikal olsun e, isterse son mesela çok <gülüyor> ilginç birkaç örneğine de bu Kanada'daki Montreal'deki Quebec eyaletindeki büyük ayaklanmada gördüğümüz hem e, çekilmiş çok Sade ama çarpıcı videolar ve onlar oturtulmuş müziklerde müthiş yaratıcı bir yaygınlaştırıcı bir şey seziyorum. Şimdi Ali Akay bunu söyleyince tamamen benim kafamda oturdu sanatın ve yaratıcılığın yeni bir yani her zaman olan işlevinin biraz daha da ...güçlenerek devam etmesi ihtimali var... ...siyasetin tamamen iflas ettiği bir... ...partilerin klasik... ...temsili siyasetin özellikle... ...söylediğiniz gibi. işgal hareketinde de var yani oyunlar... Evet evet var. evet Eski işgalde oyuncular. de aynı ...zaten o, onun ikisini beraber düşünüyor. Yeni bir devrim... Belki çağında olduğumuzu söyleyebiliriz. Temsiliden katılıma doğru geçiyor. <gülüyor> Doğrudan. Yani bütün o şeylerde de bir sanatsal durum var. Kütüphane kurmalarda aralarındaki genel kurul hareketlerindeki mikro Mic check denen şey bile sanatsal bir şey böyle. Birbirlerinin söz vermeleri, paylaşmaları şey ya yani bu enteresan bir konu olabilir. İleride tekrar tartışabiliriz. Evet süreyi de e, bitiriyoruz herhalde. E, alaka çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler. Ee, çalabildiğimiz kadarıyla da yine de Isabel Campbell ve Mark Lennigan'dan Saturday's Gone adlı parçayla da sona eriyoruz. Hepinize günaydın. Müzik <gülüyor> madla adamlar. Evvel vadesin senin. Hazırlayan mesunlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz.